Karantina Belliği programımıza hoş geldiniz. Ben Eylem. Bugün Merve Uzun'u ağırlıyoruz. Tekrar hoş geldin Merve'cim. Nasılsın? Merhaba, hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Biz de iyiyiz. Hala bayramdayız. Çok da böyle değişik bir bayram süreci geçiriyoruz aslında. Ee, seni de bu bayramda ağırlamak bizim için çok keyif. Teşekkürler vakit ayırdığın için. Ee... Ben teşekkür ederim. İyi bayramlar herkese. Teşekkürler. Ben aslında senin kardeşin Emre üzerinden tanıyorum. ile biz <gülüyor> içinde aynı dönemdeydik ve birlikte Kilios yurdunda kalıyorduk. Hatta böyle bir aynı arkadaş grubunun içerisindeydik. Şeyi çok net hatırlıyorum Emre'ye dair. Kilios yurdundan kapısına kadar bir, uzun bir mesafe vardır. Bir, bir buçuk kilometrelik belki. O yolda tam da böyle 2006 yılı Türkiye'deki o bütün politik değişim sürecine falan da denk geliyor. Çok uzun böyle yürüyüşler yapar birkaç arkadaş. Gündemi konuşurduk ama hararetli hani o üniversiteye ilk girmenin şeyi de gençliğin ilk dinamikliğiyle birlikteydi. Ve senin de çok bahsin geçerdi aslında. Hep bana şey söylerdi. Ablamla çok iyi anlaşırsınız ama sen bizim bir ya da iki üst dönemimizdin diye hatırlıyorum ben. Evet. Ee, sen şu anda bir özel şirkette çalışıyorsun bildiğin kadarıyla ama bir yandan da koşuşluk eğitimleri alıyorsun. Ve böyle pek çok şapkan var aslında hayatta. Ee, böyle sana şey sorusunu yönlendirmek istiyorum ilk önce hani. Sen kendini nasıl e, tanıtmak istersin? <gülüyor> Biliyorum bu çok zor bir soru. Ee, ya, ama evet. bunu senden bilmek da çok kıymetli. Ee, ben bana böyle bir soru sorulduğunda daha önce şöyle yanıt vermiştim. Ben böyle rengarenk soyut bir tabloyum. Herkes nasıl görmek istiyorsa öyle görsün diye. Birazcık e, o yüzden tanıtmakta da zorlanıyorum. E, içinde ekonomi okudum. Evet sizden bir üst dönemdim. Şimdi özel bir şirkette çalışıyorum. Okumayı, yazmayı ve paylaşmayı çok seviyorum. Hem okuduklarım üstüne hem yazdıklarımı hem de böyle sevdiğim şeyleri... ...insanlarla paylaşmayı hakikaten çok seviyorum. Bir sürü farklı evet şapka ve renk var bende herkes gibi. Böyle bu kadar. <gülüyor> bu soruyu çabuk bitirelim ve geçelim istiyorum. <gülüyor> bu soruya cevap vermek hakikaten çok zor oluyor her seferinde. Birini tanıtmak kolay ama insanın kendini tanıtması... E, kendilik farkındalığının azlığından değil mi e, böyle bir o, oradaki humble yani mütevazilik çizgisini belki de aşmak istemediğimizden de o kendimizle kurduğumuz ve ilişkiden de olabilir. E, çok teşekkürler ama e, aslında biraz muhabbeti şeyden başlatmak isterim. Yani kendimizi tanıtmaktan biraz pandemi kişiliğimize hani benim çevremde gördüğüm Zeynep'le de çokça konuşuyoruz bunu. E, bu pandemi boyunca başka bir kişiliklerimiz ortaya çıktı. Böyle Kimimiz hani evinde tuvalet kağıdını istifledi ya da ekmek yapmaya sardı. Ya da yoga yapmaya, pilatese, resim yapmaya, farklı bir hobi edinmeye kendini kanalize etti. Ama bir yandan da tabii bütün bunlarla beraber şeyi de çok konuştuk. Kaygı, üretkenlik, bunları bu işte pandemi dönemini nasıl atlatacağız ve buradan çıktığımızda şunu yaptım, bunu yaptım mı diyeceğiz. Yoksa hayır ben aslında kendimi dinleyerek mi geçirdim gibi şeylerden de sıkça bahsettik önceki konuklarımızla da. Senin pandemik kişiliğin nasıl? Bu bütün karantina günlerini nasıl geçiriyorsun? Ya benim pandemik kişiliğim çok sakin, çok dingin ve kesinlikle çok kendi halinde. Hakikaten bu süreçte daha hiç olmadığım kadar kendi halimdeyim. Çok böyle içime döndüğüm, ya yani gerçek manada hani böyle ben ne hissediyorum, ne yaşıyorum şu an, neyin içinden geçiyorum, bende ne oluyor Etrafımda ne oluyor? Önce yakın çevremde, sonra böyle işte ülkemde, şehrimde ne oluyor diye kafa yordum ve hakikaten böyle içinden geçtiğim deneyimi çok anlık olarak hissedebildiğim bir zaman diliminden geçiyorum. Ee, bu da böyle gayet güçlü bir sakinlik verdi bana. Ee, hakikaten bu anlamda da iyi hissediyorum yani. ...hastalık ve ülke gündemi... ...dünya gündeminin ötesine... ...kendi halime baktığımda... ...gayet böyle huzurlu ve dingin hissettiğim bir dönemdeyim. Pandemi kişiliğim... ...birazcık daha böyle gözleyen... ...ve kabul eden bir kişilik sanırım. Ve hakikaten... ...durmayı ve olanı olduğu haliyle... ...görmeyi öğreniyorum ben. Zor bir şey bu arada. Yani şeyden kastetmiyorum ...bu böyle oluyor ve bunu yapabiliyorum değil. Gerçekten buna gayret ediyorum. Bunu pratik ediyorum... Bizim penceremizin önünde bir ceviz ağacı var ve o ceviz ağacına bakıp onun böyle işte yağmur yağıyor, rüzgar esiyor, hava çok sıcak oluyor, soğuk oluyor. Yani bu iki buçuk ayda bir sürü farklı mevsimi yaşadık ve o ağaç inanılmaz bir hızla çiçek açtı. Ve oturup onu gözlemleyip ondan çok şey öğrendiğim bir dönem oldu. Hakikaten bu süreçte en çok ne öğrendim dersen ben penceremizin önündeki ceviz ağacından bir şeyler öğrendim galiba. O yüzden böyle şeye bakıyorum. Dışarıda bir şeyler oluyor, dünyada bir şeyler oluyor, sokakta bir şeyler oluyor. Bende ne oluyor? Bende ne var? Ben ne hissediyorum? Ne yaşıyorum? Bedenimde neler oluyor? Ne düşünüyorum? İşte kaygılarım, korkularım, sıkıntılarım, beni heyecanlandıran şeyler neler? Birazcık böyle durup onları gözlemlediğim bir süreçteyim. Cevaplar bulmaya çalışıyorum. Bazen bulamıyorum. Bazen bunlardan, bu sorulardan kaçmak istiyorum. Ee, böyle dalgalı gidiyor açıkçası ama o dalganın arasında ya deniz gibi birazcık sanırım e, Dalgalı olduğu zamanlar da var ama bir şey var sükuneti, sükuneti ve dinginliği var açıkçası bu halimin Pandemi kişiliğimin bu tabiri sevdim bu arada ya Pandemi kişiliğime bir isim falan vereceğim birazcık daha düşünüp Öteki Merve dersin <gülüyor> <gülüyor> Pandemik Merve ben bir ceviz ağacım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun Ay. farkındasın ne de polis farkında. Direkt bu geldi aklıma söylediğinden. Merveciğim herhalde... anlamda... çok pardon ya bu süreçte ağaçları, parkları, ormanları yasaklamaları benim canımı çok acıtmıştı. Bu şiir de oradan böyle çok şurama dokundu Zeynep. Gerçekten. Evet. İki dizede <gülüyor> polisin ve ağacın geçiyor olması maalesef oldu değil mi? İçinden ee, burada şeyi söylemek istiyorum. Ee, ben hani 30 yaşında çok ...temiz bir vatandaşım yani baktığında işte vergisini ödeyen... ...hep çok e, akıllı, uslu böyle devlet babanın seveceği bir vatandaş tipiyim. Hayatımda ilk defa polisten kaçtım ve polise yakalandım bu süreçte. Yürüyüş yaparken sahilde. E, o anlamda bu şiir oradan da çok anlamlı oluyor. Yani hayatımda çok acayip bir deneyimi bu süreçte yaşadım. Sahilde yürüyüş yapıyorum ve polislerden kaçtım. Normallerimiz değişiyor değil mi? Buradan şu, evet. Çünkü şu soruya bağlamak istiyorum... Eski normal, yeni normal muhabbetlerimiz var artık değil mi? Eski hayatımızdan geride bırakacağımız, yeni hayatımıza taşıyacağımız şeyler var. Bunlar değişiyor herkes için. Senin için ne de değişiyor? Tutmak istediğin bazı şeyler var mı? Ya ben bu normal şeyini, eski normale dönmek, normalleşmek, hadi yaşıyoruz şeylerini açıkçası birazcık makul bulmuyorum galiba. Çünkü hani... Ee, bana şey çağrıştırıyor. Biz bir otobanda bir arabada gidiyorduk. Şimdi hop durduk, sağ çektik. Bekliyoruz da yola devam edeceğiz gibi algılanıyor gibi geliyor ama öyle değil. Ya biz hala yoldayız, hala gidiyoruz. Dolayısıyla hep bir normalimiz var. Dün bir normalimiz vardı, bugün bir normalimiz var. Yarın başka bir şey normalimiz olacak. Bunların böyle kıyaslanması ya da hani Hop bir anda eskinin normalinin kutsallaştırılması, işte çok böyle övgüler düzlülmesi, birazcık nerede o eski bayramlar kıvamına geldi gibime geliyor. Bu da sürekli işte eskiden biz şöyle yapardık, ah efendim normal hayatımızda da böyleydi falan diye. Açıkçası bunu çok sağlıklı bulmuyorum. Ee, dolayısıyla şöyle bir şey de inanmıyorum. Yani o arabayı park ettik ve hop kaldığımız yerden yola devam edeceğiz ve eski normalimize gideceğiz değil içinden geçtiğimiz bu sürecin de kendi normalleri var. Yarının da başka bir normali olacak. Birazcık aslında ben şu andaki ve bugündeki normali deneyimlemeye gayret ediyorum. Yani bütün çabam bu. Bugünün normalinde ne var sorusunu sıklıkla sorup bir kendimde kontrol etmem gerekiyor aslında. Bugünün bana getirdiği ve bundan sonra hayatımda daha çok olsun istediğim şeyler elbette var. Mesela bu süreç bana evde kendi yemeğimi yapmayı öğretti. Ve ben bunu çok sevdim. Hakikaten çok sevdim yani kendi kahvemi, kendi yemeğimi yapmak hem bedenimle kurduğum ilişkiyi hem evimle kurduğum ilişkiyi hem gıdayla ve tüketimle onun arkasındaki tüketimle kurduğum ilişkiyi gerçekten çok dönüştürdü. Bunu gerçekten çok sevdim. Bu devam etsin isterim mesela. Bir izlediğim YouTube kanalında böyle Ege Köyü'ne yerleşip kendi evini yapan bir çok güzel bir şey söylüyordu. Ya biz ne zaman kendi evimizi yapamayacağımıza inandırıldık bunu sorgulayıp bu yola çıktık demişlerdi. Ben de Hakikaten şeyi sorguladım bu süreçte. Ya biz ne zaman kendi yemeğimizi yapamayacağımıza ikna edildik? Neden bundan bu kadar koptuk? Hani ben içinde ne olduğunu bildiğim, arkasındaki üreticiyi tanıdığım kısmen de olsa gıdayı sofraya koyu olmaktan dolayı çok mutluyum ve bu aslında pek çok sistemi ve süreci de sorgulamamı yol açıyor. Çünkü o gıdayla kurduğun ilişki yapım aşamasına dahil olduğunda tüketim alışkanlığını sorgulatıyor sana. Ya ben bu gıdayı nereden alıyorum? O aldığım yer nereden alıyor. Doğrudan üreticiye ulaşabilir miyim? O üreticiye ulaştığında da o üretici nasıl üretim yapıyor? Tarım ilacı mı kullanıyor? Emek mi sömürüyor? İşte nerede üretim yapıyor? Yani hangi aşamalardan geçip de soframa geliyor? Bunları gerçekten sorguladığım bir dönem oldu ve bu farkındalık Hayatımda devam etsin isterim. Dolayısıyla birazcık tüketim alışkanlıklarım ve alışveriş alışkanlıklarım çok değişti bu süreçte. Daha çok yerli ve daha çok küçük üreticiyi desteklemek, onlardan alışveriş yapmayı önceliklendirmeye başladım. Yani büyük marketlerden ya da işte büyük zincirlerden harcama yapmak yerine gerçekten paramı bu süreçte özellikle bence daha çok desteğe ihtiyaç duyduğunu düşündüğüm küçük üreticiye aktarmaya gayret ettim. Ve bayağı bu kapsamda işte okuyorum, araştırıyorum, neyi nereden alabilirim, nasıl getirtebilirim, ee, işte o aradaki zinciri yani ek bir kargo süreci de yaratmayacak belki. Daha kolay nasıl? İşte Arkadaşlarımı paylaşarak, haber ve ya ben şöyle birini buldum, şuradan bir şey alacağım, siz, siz de paylaşmak ister misiniz falan dedik. Böyle ufak küçük çemberlerin de oluştuğu bir şey başlattı bu benim hayatımda. Ve bu hakikaten devam etsin isterim. Yani hem gıdaya hem de tüketime dair ve bence bu birazcık da üretimle olan ilişkimi de o kavramla olan şeyimi de güçlendirdi. Bütün bu farkındalığımın devam etmesini çok isterim bundan sonraki normalimde de. En azından belki bu kadar yüzde yüz, yani iki buçuk aydır tamamen kendi yemeğimizi kendimiz yapıyoruz. Evde işte eşim yapıyor ya da ben yapıyorum. Belki bu kadar yüzde yüz olmaz ama yine büyük bir kısmını kendimizin yaptığı, yemeğimizi kendimizin yaptığımız, kahvemizi kendimizin demlediği bir alışkanlığı buradan taşımayı çok isterim. Ee, yine gıdadan gidecek ama herhalde bu ofis hayatı falan siz ne kadar deneyimlediniz bilmiyorum yani belirli saatlere olan ve dışarıyla çok uyumlandığımız hayatlar yaşıyormuşuz bunu daha net fark etme imkanım oldu benim bu süreçte işte topluca yenilen öğle yemekleri işte etkinlikler gidilen yerler sürekli böyle hani dışarıyla uyumlanmayı dışarının ritmine göre hareket ettiğimiz bir şey şu an e, çok kendi halimdeyken. Kendi ritmime göre yaşıyorum işte ben ne zaman acıkıyorsam o zaman yemek yiyorum. İşte ofise giderken her gün neredeyse kahvaltı yapıyordum ama ben bu süreçte işte fark ettim ki ben kahvaltı yapmadan bir kahveyle gayet öğleni bulabiliyormuşum. E, o kendi bedenimin ritmiyle hareket etmek işte oturmak istediğimde oturmak, hareket etmek istediğimde hareket edebiliyor olmak... Gerçekten canım istediğinde yemek yemek canım kahve istediğinde ya yani Biriyle buluşmak için gittiğimde masaya kahve söylemek değil de gerçekten canım kahve istediğinde kendime kahve demleyip içmeyi sevdim. Bu bedenimin ritmiyle daha uyumlu hareket edebilmeyi de sanırım o yeni normalimin içinde olsun isterim açıkçası. İlk aklıma geldi. Teşekkürler. Güzel şeyler söyledim. Beyaz yakalı olmanın getirdiği bir yaşam temposuyla evet. alakalı değil mi bazı sorunlarda? Belli bir saatte uyanmak. Evet, Kesinlikle. Şu anda şöyle e, karikatürler görüyoruz. Sabah 7'de kalk koştur, kahvaltı yapacağım, <gülüyor> 9'da işe ulaşacağım diye kendini parçala. Ama artık da 5 kalı takta da doğru. <gülüyor> <gülüyor> Kapını aç ve işe hazırsın yine. Bunlar çok evet. fazla var. Ofis çalışanlarında çok görülüyor özellikle. Ya kesinlikle bir de ben gerçekten e, evden çalışmayı bu zamana kadar deneyimlememiş bir şirkette çalışıyordum. Bu pandemiyle birlikte bir anda biz e, evden çalışmayı denedik ve çok e, enteresandı yani. Çok büyük bir şirkette çalışıyorum ve bir anda binlerce insanın evden çalışmaya başlaması. Başta bir afalladık ya ne olacak, ne bitecek, ya yapabilecek miyiz, olacak mı, işte sistemler çalışacak mı, online deneyi ne kadar yapabilecek. E sonra baktık ki daha bir hafta geçmeden her şey çok iyi oturdu ve biz ofiste yapabildiğimiz her şeyi evde de yapabiliyoruz. Bunu görmek de çok güzeldi. Yani hem... Mümkün olduğunu evet. gördük değil mi? Bu aslında öyle. yapılabilirmiş ama bunu bize galiba böyle dünya çapında bir, bir pandemiden başka hiçbir güç yaptıramazdı. Evet şey var, bu son dönemde şirketlerde kurumsal hayatta çok popüler bir kavram var agile diye. işte şey diyorlar ya yani agile'ın yaptıramadığı şeyi korona yaptırdı. Şirketleri bir anda çevik hale, agile hale getirdi. Esnetti diye. Gerçekten öyle oldu. Ee, biz de yani şirkette bir anda geçtik ve rutinlerimiz çok değişti. Ee, o dediğin gibi işte çıkıyorduk, dolmuşa gidiyorduk, servise biniyorduk, şirkete gidiyorduk. Masanın başına oturuyorsun işte gün içinde biriyle kahve içmeye iniyorsun, sigara malasına gidiyorsun. Öğle yemeklerine gidiliyor. Akşam yemekleri işte şirken, şirket eventleri oluyor falan filan. Ya böyle çılgın takvimlerin ve tuduların arasında bir anda derler ki evde otur bir star online olsun. Böyle bir herkes kaldı haliyle ama dediğim gibi yani o ben bu sürece orada kendi adımı birazcık kendi ritmimi yakalamak için bir fırsat olarak gördüm. Ki çok yoğun bir takvimle çalışıyordum. Yani işte e, eylem bahsetti. Bir koçluk eğitimi aldım ve şu an onun akreditasyonu için bir başvuru yaptım. Akreditasyon sürecine yaşıyordum tam bu olaylar olurken e, işte hem full time çalışıyorum, sonrasında görüşmeler yapıyorum, işte etkinliklere katılıyorum, sosyal hayatım var, işte ilişkim, evliliğim var falan. Yani hani her şey böyle gerçekten çok hızlı ve çok yoğun akıyordu. Sonra bir anda böyle takvimde, ajanda da yanından hiçbir şey olmadığı bir dünyaya merhaba dedim. Ee, biraz da enteresan oldu o anlamda. Buradan aslında şeye de sormak isterim. Tüm bu anlattıklarını birlikte e, ben de bir ofis çalışanı olaraktan böyle senin <gülüyor> kadar kurumsal büyük bir yer o bile kendi çapında bir ofis çalışanıyım. Şey de çok fark etti aslında. Ev ve ofis, ev ve iş iç içe çok değildi. Bir noktada hani eskiden şey denir ya çok böyle meşhur, evi iş getirme, işe de evi getirme. Yani hani bu ikisini birbirinden ayır mahiyetinde ama şimdi mesela bu pandemiyle birlikte şey de fark ettik. Ofis, ev, bütün o kişisel ve hani profesyonel sınırlar bu çok iç içe ve bunun böyle bir ayrımı da yok. Yani hani Sabah pek çok insan mesela şeyler gördüm ben de e, farklı platformlarda. İşte Zeynep'in o anlattığı e, küçük karikatürü ek olarak. işte üzerine giyiyor iş kıyafetlerini başlıyor masasında konuşmaya. Altıda da onları çıkartıp <gülüyor> hayatın hani kendisine geri dönüyormuş gibi. Ama öyle de olmuyor aslında. Pek çok insan için daha uzun çalışma saatleri, daha e, baskıların da olduğu. Yani evdesin ve her şeyi yapabilirsin. 24 saat dışarı çıkamıyorsun evet. ve sürekli... Ee, ...böyle çalışmaya hazır ve nazır bir şekilde olman da beklendi. Biraz aslında bu deneyimlerinden de bahsetmeni isterim. Ya şöyle, e, tabii o senin dediğin şey yani... ...evin ve işin birbirine karışmış olması hali aslında birazcık daha geniş baktığında... ...içerisi ve dışarısı kavramını da çok değiştirdi hayatımı Yani ev değişti, dışarısı dediğimiz şey değişti... Ofis dediğimiz şey yani mekansal olarak değişmekle birlikte kavramsal olarak da bence artık çok değişti. Dolayısıyla bu tanımları böyle yeniden yapıyoruz kendi hem zihnimizde hem fiziksel alanlarımızda. Böyle yemek yediğim masa bir anda toplantı yaptığın masaya dönüşüyor. İşte iki toplantı arasında kalkıyorsun soğan doğrusu. Yani en azından ben yapıyorum bunu. Yani böyle, dolayısıyla bir şey var, sürekli bir devinim var. Hem mekanlar arasında o şeyi de çok hızlı değiştirmeye gerektiriyor. Yani modu, şapkayı, fiziksel hali çok çabuk değiştirmeni gerektiren bir şey. Dolayısıyla evet yani zorladığı noktalar oluyor. Hele ki ben gerçekten e, 70 metrekare bir evde yaşıyorum. Çok küçük bir evde. Burada hem eşim için hem kendim için birer çalışma alanı aynı zamanda sosyal hayatımızı devam ettirecek. O sosyal görüşmelerimizi yapacak, işte sessizlik sağlayacak alan hem e, normal fiziksel ihtiyaçlarımızı karşılayacak evin temel alanlarını şey yapmak gerçekten başta bir zor oldu. Hatta pandeminin ilk günlerinde e, Cemal de evden çalışmaya başladı, ben de evden çalışmaya başladım ve bizim evimizde tek bir tane masa vardı. E, şöyle yaptık. Ee, yanında küçük böyle bir odamız var. Genelde çamaşır odası olarak kullanıyoruz. Ben oraya 3 masasından Cemal'e çalışma masası yaptım. <gülüyor> Ve böyle onun fotoğrafını Instagram'da paylaşınca bir arkadaşım şey diye mesaj attı. Yani, Meryem bizim balkonda kullanmadığımız bir masa var. Gelip alın onu. Hani. Olmaz böyle. Gerçekten biz işte gittik bir akşam onlardan masa aldık. Halen o masayı kullanıyoruz. Orada böyle ikinci bir çalışma alanımız oldu. Mesela onun faydasını çok gördüm. Yani fiziksel alanı ayırmak hem Cemal ile ilişkimizi çok e, rahatlattı. Yani sürekli aynı alanda, sürekli birlikte çalışmanın da farklı şeyler var. Çünkü ikimizde online toplantılara giriyoruz, işte telefonlar geliyor, stresli bir şeylerle uğraşıyoruz falan ama o yüzden yani o fiziksel alanı ayırmak önemli bir şeymiş. Onu gördüm. Ee, onun haricinde e, şey evet biraz karışıyor. Yani işte diyorum ya iki toplantı arasında kalkıp soğan doğuruyorsun, ee, işte evde marketten alıp geldiğin bir şeyler var onları yıkamak istiyorsun ama bir tane telefon geliyor falan ya da işte senin dediğin gibi bir de bence bu sürecin evde çalışmanın ötesinde herkesin evde kalmasını gerektiriyor olması bence bu süreci iş anlamına daha baskılı bir hale getirdi yani şöyle bir şey oldu hani evden çalışırsın ama normal bir sosyal hayatının olacak kabulüyle belki insanlar seni gece aramaz ya da belirli saatlerde ulaşmaz ama şu an herkesi şu varsayım var evdeyiz abi tabii ki herkes evde kalıyor Dolayısıyla hani gecenin bir yerinde Whatsapp'tan bir mesaj geliyor. ya yani Şuna bir bakıversek mi? Şu da şöyle olur mu? falan diye. Birazcık o şeyler, sınırların ihlal edilmesini hepimiz yaşıyoruz. Ee, bu biraz evet zorluyor. Yani böyle şey diyemeyeceğim. O konu orası çok gülük, ilisanlık diyemeyeceğim. Ama bununla da yaşamaya alışıyorum. ya yani orada da Yeni sınırları koymayı öğrenmemizi gerektiren bir süreç olarak ben bunu biraz görüyorum açıkçası. Yani ya ben şu an yemek yiyorum diyorum mesela artık. Ya i̇lk günlerde diyemiyordum ama artık birisi aradığında ya ben işte markete gideceğim, bir saat yokum arkadaşlar diye yazıp ekibe bilgi verip işte gidip işlerimi halledip geliyorum. Birazcık bence o başta söylediğim içerisi dışarısı ev biz ve diğerleri alanlarına hep birlikte yeniden şekillendiriyoruz. Hepimizin kendi alanımızı sorgulaması için iyi bir fırsat olabilir bu. Dolayısıyla bence hem zamanımızı hem alanımızı dışarıya karşı da çok net bir şekilde ifade etmemiz gereken bir dönem. Hepimizin çok işine yarayacağını düşünüyorum. Ve ben bunu hakikaten elimden geldiğince de uygulamaya çalışıyorum. Yani Burası benim alanım, burası benim çalışma masam. Ya yani Şu an bu işi yapmak için uygun değilim çünkü şunu yapıyorum gibi. Kendi ihtiyaçlarımızı ve kendi zamanımızı kendi alanımızı birazcık daha net ortaya koymamız gereken bir dönem. Ya yani bu işte o yeni normal diyorsak buna, yani bugünün normalinde böyle bir ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben. İlişkiler, sevgililer arasında da birbirini görmek istemeyen, <gülüyor> ofis çalışanı, arkadaşlar gibi bir ilişki mi ortaya çıkıyor acaba bir yandan da değil mi? Sen git öteki odada çalış, ben burada çalış. <gülüyor> <gülüyor> ya evet ben... ben... E... İlişkide zaten hani şeye çok inanıyorum. Herkesin kendi alanının olması gerektiğine ve benim yani kendi evliliğimde gerçekten böyle bir şey vardı. Ya yani ikimizin de çok ayrı sosyal hayatları vardı ve çok net alanlarımızı ortaya koyup ortak bir yerde buluşabiliyorduk. Bu süreçle birlikte de bunu fiziksel alanla birazcık dengeledik biz. ya yani eskiden böyle bir fiziksel alan ayrılana ihtiyacımız yoktu çünkü zaten ayrı ayrı akan sosyal hayatlarımız ve bir kendimiz ayrı ayrı beslediğimiz yerler vardı. Şimdi bunu fiziksel alanda yapıyoruz. Yani işte Cemal odasında çalışıyor. Ben kendi odamda, çalışma odamda çalışıyorum. Ve işte mesailerimiz bittiğinde ya da arada kahve içerken falan buluşuyoruz, sosyalleşiyoruz. Ve bunun enteresan bir güzelliği var. E Cemal geçen de şey dedi. Ya dedi ben masadan kalkıyorum, toplantım bitiyor. Kahve almaya geldim, seni görüyorum. Böyle aynı şirkette çalışıyormuşuz gibi oldu dedi. Ve hakikaten şey bir tarafı var ama ben her ilişkinin bu ilahi hani bir evlilik... Olmasına da gerek yok yani her arkadaşlığın ya da bebeğin da ilişkisinin dahi alana çok ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Bu süreçte de bu alanı evet biraz fiziksel alanla yaratmaya gayret ediyorum. Buradan da mesafe kavramına aslında çok güzel bağlanıyoruz ama ben öncesinde bir not düşmek istiyorum söylediğin şeyden. Harcama alışkanlıklarımızı da yeniden düzenliyoruz dediğinde dışarıdan çok fazla yemek söyleyen kişilersek buna belli bir bütçe ayırıyorduk demek ki. Artık o bütçe evet. belli noktalarda cebimize kalabiliyor veya onu daha bilinçli bir şekilde harcayarak işte küçük işletmeleri destekleyecek şekilde aracıların belki alacağı karları da aradan çıkararak doğrudan üreticiden temin etme yoluna giderek değerlendirebiliyoruz. Benim geçen aldığım bir mail aklıma geldi burada. Çok şaşırdım. Bir online satış sitesinden şöyle bir şey mail gelmiş. Evde şıklık stiliniz. böyle bir şey. Evet. Evde şık olun. Home office stiliniz. Yani bize e, şık pijamalar satmaya çalışıyor aslında. <gülüyor> <gülüyor> ne için? Muhtemelen sabah taktığımızda güzel güzel giyinelim ve ekran karşısında böyle bekleyelim diye kendimizi ayna karşısında iyi hissedelim diye. Orada e, kendi evimizin içinde bile ötekinin bakışı altında şıklık hissetme zorunluluğu mu getiriyor ya da artık biraz az para harcıyorsunuz daha fazla para harcayın diye o kodlar üzerinden işte ofis şıklığı kodunu eve uyarlayarak vermeye çalışıyor. Bundan oturttıktan sonra Merve'cim e, mesafe kavramında güzel şeyler söyledin ama bu Sosyal mesafe, sosyalleşmek üzerinden de sormak istiyorum. Beyaz yakalıların belirli sosyalleşme kodları vardır ya haftanın 5 günü pazartesi sendromuyla başlayan belki senin için geçerli olmayabilir ama genel algıdan söz ediyorum. Cuma günü de akşamına muhakkak eğlenceye, içmeye çıkılan, pazar günleri eyvah hafta başlıyor diye evin içinde böyle pineklenen bir döngünün yıl boyunca tekrar ettiği bir yaşam tarzı. Sence bu mesafe kavramı bize ne getirdi? Beyaz yakalılar ne getirdi? <gülüyor> <gülüyor> Allah böyle beyaz yakalılar adına yanıt veriyormuşum gibi. Hiç evet, hepsi beyaz yakalılar. Beyaz yakalıların şey, e, başı onursal başkanı Nerve Uzun. <gülüyor> yok, ya asla herhalde böyle anılmak istemem ee, onu söyleyeyim. Ya şöyle bu sosyal mesafe için ben de aslında birazcık o fiziksel mesafe kavramını daha çok doğru bulanlardan sanırım. Çünkü ben bu süreçte hiç sosyal olarak uzak kaldığımı hissetmedim. Aksine daha çok insanlarla birbirimizi desteklediğimiz, duygusal olarak birbirimizin yanında olduğumuz bir süreç yaşadığımızı düşünüyorum. En azından kendi küçük dünyamda bunu deneyimliyorum. Arkadaşlarımızı, eşimizi, dostumuzu daha çok arıyoruz. Onlar beni daha çok arıyorlar. Yani birbirimizin hani hattını soruyoruz. Yani herkes birbirini bir şey diye çekiyor açıkçası. Ya yani bir şey ihtiyacım var. Adam markete gidiyorum. İşte bir şey ister misin? Sizin oradan geçeceğim arabayla kapıya bırakabilirim falan diye. Ya böyle şeylerimizin olduğu bir dönem. Dolayısıyla asla sosyal olarak mesafelenmedim. Onu çok açıklıkla ve samimiyetle söyleyebilirim ama fiziksel olarak evet yani kocam dışında birine iki buçuk aydır sarılmadım. Ve bunun çok eksikliğini hissediyorum. Hakikaten böyle... Ya bazen böyle arkadaşlarla kapıdan oradan buradan uzaktan bir şekilde görüşüyoruz ve şöyle bir an oluyor. Ya sarılmak istiyorsun ve sarılamıyorsun, öpemiyorsun falan. Ya bir şey verip alamıyorsun. Ee, i̇şte benim Nisan ayında doğum günüm vardı. Arkadaşlar sağ olsun kapıya gelmişler. Böyle üç dakikalık falan bir sosyal mesafeli bir kutlama yaptılar. Koç burçlarının kaderi değil mi? Bu sene çok onun geyiği de yapıldı. Koç burçları pandemide doğum günü kutluyor diye. Evet, biz, ben gerçi boğaya dönmüş oluyorum Nisan'da ama evet hakikaten bayağı zor oldu ee, bizim için. Işte arkadaşlarımız dediler ki hadi in biz aşağıdayız. Geldiler ve ya şöyle uzaktan bir bakışma anı olarak hiçbir şey yapamıyorsun böyle. Bir şey uzatamıyorsun, bir şey ikram edemiyorsun falan. Ya, bunu özledim evet. Yani sarılmayı çok özledim. Ee, hele ki hani dokunmayı, temas etmeyi seven biriyim. Ee, o anlamda birazcık zorluyor. Ama bunun haricinde sosyal olarak mesafeli gerçekten hissetmiyorum. Ve ya bu süreç hatta bende sosyal mesafeyi şöyle kaldırmış olabilir. Hayatımın en dayanışmaya ve yardımlaşmaya dair farkındalığının güçlü olduğu dönemini yaşıyorum. Hakikaten hani o demin sen de söyledin ya, ya dışarıdan yemek söylüyorduk oraya ayırdığımız bütçe kaldı. İşte her ay kuaföre gidiyordum şunları şunları yaptırıyordum i̇şte ya da restorana gidip yemek yiyordum. O paralar cebimde kaldı ben şu an gerçekten şunu yapmaya gayret ediyorum. Ee, şanslı bir azınlıktayım. Ben gelirimi kaybetmedim. İşimi evden sürdürebiliyorum. Kiramı, faturamı e, düzenli olarak ödeyip işte dolabıma istediğim yiyeceklere hala alabiliyorum. Ama şunun da farkındayım ki bugün bu şartları sürdüremeyen, buna devam eden, edemeyen pek çok yer var. İşte örneğin benim mahallemdeki kuaför kapandı. Hani ya da işte pek çok küçük işletme kapanıyor. Pek çok insan işsiz kalıyor. Yani bunların gerçekten farkındayım. Buna dair elimden ne gelir sorusunu sıklıkla soruyorum. İşte güvendiğim projelerde destek olmaya çalışıyorum. İşte o hani hep şey halim var. Ya kuaföre vereceğim X TL vardı ve ben bu X TL ile birinin faturasını ödeyebilirim. İşte restorandan yemek söyleyip şu kadar para veriyordum. Ben bunun yerine bunu yapabilirim gibi. Hakikaten ben ya çok samimi söyleyeyim. Hayatımın hiçbir döneminde bu kadar çok bağış, bu kadar çok yardım yapmamıştım. Ve böyle bir farkındalığım da yoktu. Yani. Birazcık daha sosyal devlet. Ya işte devletin görevi zaten bu gibi bir şeyim vardı. Ne denir buna? snobluk mu denir? Ya da böyle bir daha bir uzak bir yaklaşımım vardı. Ee, bir sabah şöyle bir şey yaşadım ve sanırım o beni çok kırdı Fikra. Demin bahsettim polislere yakalandım diye. Ben yasak olmayan günler sahile yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Yani yolun sahil tarafından değil de diğer kaldırımdan yürümeye gayret ediyorum. Çok erken saatte. Yine bir erken e, sabah yürüp eve dönerken ee, tam eve geldiğim zaman belediyenin arabası dur duruyordu kapının önünde ve karşı apartmana yardım poşetleri götürdüklerini gördüm ve çok üzüldüm. Yani apartman komşum aslında ve ben bilmiyorum ve bir torba işte bulgun yağ götürüyorlar ve aslında benim evimde bunlardan belki bir stok var şu an. Yani bu o kadar e, ağır geldi yani zor geldi ki bunu bilmiyor olmak bunu görmüyor olmak. Yani Orada dururken o hani şey vardı ya işte komşusu açken tok yatan bizden değildir derler. Yani hakikaten çok içim acıdı. Ve kendime çok kızdım, çok üzüldüm. Yani bu kadar habersiz olmak, o şehir hayatının birbirini tanımayışının benim böyle artık ilklerime işlemiş olması beni biraz üzdü. Ve ondan sonra hep şeye baktım yani ben kim için ne yapabilirim, nasıl destek olabilirim, elimdekini nasıl paylaşabilirim. ...ben gelirimi kaybetmedim ama gelirini kaybeden insanlara nasıl ulaşabilirim diye. Dolayısıyla bu anlamda bende sosyal mesafeyi biraz aştığı bir şey oldu. Yani ben bazı insanlarla yakınlaştığımı hissediyorum bu dönemde. En azından zihnen ve kalben. Aslında çok kıymetli şeyler söylüyorsun. Bir manada biz de bu sosyal ve fiziksel mesafe kavramlarını düşünürken birbirimize ne kadar değiyoruz gerçekten o fiziksel ya da sosyal mesafe eğer komşumuzun durumunu bize pandemi öncesinde de göstermiyorsa aslında pandemi sırasındaki bir sosyal ya da fiziksel mesafeden başka türü de bahsetmemiz gerektiği noktasına çıkarıyor beni ben de böyle çok bu söylediklerine çok katılıyorum özellikle içinden geçtiğimiz durum herkes için yani sadece psikolojik anlamda değil aynı zamanda ekonomik anlamda da çok farklı Oldu. Yani gelirlerini kaybedenler ya da hani çocukları olanlar e, bir şekilde bunlarla bir araya gelmek ve bir toplum olduğumuzu gerçekten bir e, birliktelik duygusunu da iyi bir yerden kurmak için iyi zamanlar olabilir diye düşünüyorum. Bu noktada da böyle biraz bu sosyal mesafe kavramını belki e, mesafeyi başka bir yerden okuyup... E, aramızda fiziksel bir mesafe olsa da bilmek, görmek, onu anlamak ve varlığından haberdar olmak. Başka türlü dokunmak üzerinden de alabiliriz gibi hissettim. Sen de bunları söyleyince. Ee, ve tabii pek çok güzel şeyler de var, projeler de var. Yani gerek yerel yönetimlerin, gerek işte sivil toplum örgütlerinin yaptığı. Buradan da onlara hakikaten bir kez daha teşekkür etmek isterim. Kaç kişi dinler ya da kaç kişi oluşu bilemiyoruz ama hmm. yaptıkları çok kıymetli şeyler. Bugünlerde sokağa çıkmak, insanlara o yardımları götürmek. Herkesin biraz işte çorbada ne kadar tuzu olursa, bunun meblasından ziyade hakikaten içinde bulunabilmek için, yapabildiğimiz kadar ne kadar yardım edebiliriz. İlla maddi bir anlamda olmasına da gerek yok. Psikolojik anlamda da birini aramak ve birinin hatırını sormak da ya da onu başka şekillerde pek çok şekilde yardım edebiliriz aslında insanlara ve çevremizdekilere Biraz işte mahalle kavramına geliyorum aslında biraz buradan. Ee, yani bu ya... metodiklerin içerisinde çok kaybettik ya onu. Ee, böyle dikine yükselen apartmanlarda birbirini görmeyen, komşusunun kim olduğunu bilmeyen bireyler haline geldik. Bu da zor aslında. Özellikle böyle dönemlerde çok hatırlıyoruz bunu. O eski mahalle kültürleri, komşularını tanıdığın kimden alışveriş yaptığını bildiğin, kasabın sana nasıl et vereceğini bildiğin, manavın nereden aldığını bildiğin, o şeyler. Hani bütün bu konuşma boyunca aslında anlattığın hikayede bunları dinledim biraz. Benim de özlemim oluyor. Genelde böyle bir mahallede yetişmiş bir çocuk olarak. Çok kıymetliydi hmm. Diye düşünüyorum. Bilmiyorum Zeynep sen ne dersin? Ya, e, elem, aklıma şey geldi. Orhan Veli'nin mi galiba çok sevdiğim bir dizesi vardır. E, Varsın bir yudum su veren olmasın, başucumda biri bana su yok desin de. Der. Gerçekten öyle yani. Su yoksa da suyun olmadığını bile söyleyecek birine ihtiyaç duyuyoruz. O, senin, demin senin de söylediğin ya var olduğunu bilmeye, görmeye, görülmeye e, ve varlığımızın bilinmesine çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönem bence bu. Ve bu sosyal mesafe kavramı bence bu açıdan da çok değerli. E, birbirimizi daha çok arayıp sormak bile bir yardım. Yani evet ekonomik olarak şey bu arada çok inanıyorum yani biz biz en azından kendim içine koyduğum grup yani gelirini kaybetmemiş ve ekonomik hayatını sürdürebilen grubun pandemi sürecinde özellikle gelirini kaybeden veya sıkıntıya giren komşularına, arkadaşlarına destek olmasını bir sosyal sorumluluk olarak görüyorum. Hani bu, bu böyle bir hani şey borcumuz varmış gibi geliyor ama bunun ötesinde de aslında birbirimizi arayıp sormak. Eğer maddi olarak yardım edemiyorsak belki fiziksel olarak işte alışverişe gidemeyecek birisi varsa onun yerine bir şeyleri alıp taşımak, işte halini, hatrını sormak, nasılsın demek, ben varım demek, sen varsın biliyorum, seni görüyorum, işte her ne yaşıyorsan bak ben de buradayım diyebilmek çok değerli bence. Bunu yapmak hani arkadaşlarımıza, eşimize, dostluğumuza, ailelerimize, işte mahallemize, ülkemize, topluma, Topluma herkese karşı bence sorumluluğumuz bu sorumlulukla bu aramızdaki mesafeler de galiba dönüşüyor. Yani ben dediğim gibi o sosyal mesafenin benim için birazcık daha azaldığını hissediyorum içinde bulunduğum toplumla. Sözlettiğin şiiri buldum. Kemalettin Kamununmuş <gülüyor> ve son dörtlüğü okumak istiyorum şimdi. Gözlerinde parıltısı bakır bir tasın, kulaklarım komşuların ayak sesinde. Varsın yine bir yudum su veren olmasın başıcımda biri bana su yok su yok desin de. Çok evet çok yer. severim. Şayet yanlış hatırlamışım kusura evet. bakmayın. Senin okuduğun ee, şeyler neler bu aralar Merve güzel değişik şeyler okuyor musun? Ya, <gülüyor> İçine kapanırken. Ya o konu hakikaten bir şey. Ee, bu süreç beni en çok galiba okuma alışkanlığından vurdu. Gerçekten hiçbir şey okuyamadım. Yani özellikle ilk bu pandemi başladığında Martın başı ...o yani sürekli haber takip ettiğim... ...sürekli böyle ülkede ne oluyor... ...dünyada ne oluyor... ...Allah Dünya Sağlık Örgütü böyle bir şey açıklamış... ...Çin'de şu olmuş... ...Ah İtalya, İspanya falan derken... E, ...özellikle edebi ya da böyle daha... E, ...entelektüel öğretici metinlerle arama... ...ciddi bir mesafe girdi... ...hiçbirini okumak istemedim... ...başta böyle bir kendimi zorlayayım falan dedim... ...sonra baktım dedim ki hayır istemiyorum... ...yani bu içimden gelmiyor... ...ben şu an bir şey öğrenmek istemiyorum... Hani. Dolayısıyla uzun bir sürede yani yaklaşık iki aydır falan hiçbir şey okumuyorum. işte yeni geçen hafta birazcık o okuma istahım geri geldi. Kurmacadan ziyade çünkü gerçekten içinden geçtiğimiz gerçekliği sindirmeye ve anlamaya ihtiyaç duyuyordum. Birazcık ona kafa yormaya başladığım bir dönem. Dolayısıyla okumayla arama çok ciddi bir şey gidiyor. Yani buna böyle çok havalı bir yanıt verme isterdim. Böyle kitap listeleri falan paylaşayım, şunu okuyayım, bunu okuyayım. Yok. Yani gerçekten pandemi başladığından beri bir tam kitap bitirmedim. Ve fakat şöyle bir şey değişti benim hayatımda. Ben birazcık daha bu süreçte insanları dinlemeye İnsanların neler deneyimlediğini okumaya daha çok açtım kendimi. Buna ihtiyaç duyduğumu fark ediyorum. Yerli ve yabancı blokları okuyorum. Özellikle pandemi sürecinde insanlar ne yaşıyor? Onların tuttukları günlükleri böyle. Ee, günlük yazılarını okuyorum. Neler hissediyorlar, neler yapıyorlar, neler yaşatıyorlar, neler, neler deneyimliyorlar. Yani buna dair inanılmaz bir iştah duyuyorum. Belki yalnız olmadığımı bilmeye ihtiyacım var. Ee, belki o içinden geçtiğimiz sürecin belirsizliğine baş etmek için birazcık o etrafla uyumlanmış. ...anmaya hala ihtiyacım var ama hakikaten insanları dinlemeye ve okumaya gayret ediyorum. Bu anlamda zaten işte podcastler dinliyorum. Sizin yaptığınız şeyi de çok değerli buluyorum bu açıdan. Çünkü hepimizin bu süreçte birbirimizi duymaya, e, eylemin dedenin söylediği gibi ya bilmeye, birbirimizi görmeye, içinden geçtiğimiz şeyleri hissetmeye ihtiyacımız var. Duygularımızı paylaşmaya, bazen yalnız olmadığımızı, bazen başka açılardan bakabildiğimizi görmeye ve göstermeye Ihtiyacımız var Ya da başka açılardan bakılabildiğini bilmeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla ben bu süreçte daha çok galiba blog kokuyorum, i̇şte podcast dinliyorum, i̇şte YouTube kanallarını takip ediyorum. Veya işte Instagram canlı yayınlarını bazen takip ediyorum. Yani daha anlık ve daha günlük ve daha kişisel şeylere kulak vermiş durumdayım. Ve hakikaten de buna ihtiyacım var baktığında. Çok teşekkürler Merve. And da